ve <gülüyor> sünneti Buradan itibaren bu mukadder bir fualin cevabını veriyor aslında. Yani biz gelip de söyledik ki Deliller, kitap sünnet, icma ve kıyas'tır. Dört tanedir demiştik. Tabi birileri bunun üzerine sorar. Bu dört delilin dışında şeraihunle sablena var. Ur, teamül var. İstishat, teharri var. Bunlar da fıkıhda ihtiyat var. Zahir veya azhar ile amel etme var. Bunlar da delil olarak getirilmektedir. Onlar... Delil olduğu halde, musallıf neden edilleyi sadece kitap, sünnet, icma ve kıyas olarak ifade etti? İşte şimdi ona cevap veriyor. Diyor ki وَاَمَّا شَرَائِعُونَا كَبْلَنَا Bizden öncekilerin şeriatları, yani bizden önceki ümmetlerin şeriatları فَمُلْحَقَةٍ بِالْكِتَابِ اَلْسُنَّةِ Kitap veyahut da sünnete mülhaktır onlar. Kitab-ı Mülhak'tır. Eğer Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de bizden önceki ümmetlerden kıssa yapıyor, yani da Allahu bilâ inkâr, sonunda da bu ümmete gerekli olmadığını vurgulayan bir ifade kullanmıyorsa, o zaman o zaten ondan kablena kitap ile sabit olmuş demektir. Dolayısıyla edille, kitap, sünnet, ikma, kıyastır dediğimiz zaman önceki ümmetlerin şeriatı da kitap ifadesinin altına girmiş oluyor. Veya da bizden önceki ümmetlerin şeriatını bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bila inkar kıssa etmiş ise yani da kastaha o şeriatı kıssa etmişse Rasul Aleyhisselam bila inkarim olursa o zaman o şerhunmen kablena veya şerhunmen kablena şünnetin kapsamı içerisine girmiş olur. Dolayısıyla dört delilden kitap veya şünnet kapsamı içerisindedir. Ayrı bir delil olarak delillerden bir işi de yani kitap, şünnet, ikma, fiyas edille-i olduğu gibi bir işi de şerhunmen kablena'dır demeye gerek yok. Zaten o kitap ve şünnelerin içerisinde yer alıyor. Vel ve urfu ve taamul. Urf, taamul aklı tefsirdir. Buradaki taamulde taamul normalde yani usul ilminin dışında taamul halkın genel olarak bir konudaki uygulaması demektir. Fakat buradaki taamulen maksat ittifakul müçtehidin ala şeyin bila kavlin fi hakkihi. Hakkında bir söz olmayan bir meselede müçtehizlerin ittifakı demektir. Dolayısıyla bu manadaki orf ve teamul bir icma. İcma'a haktır. Yani bizim geride söylemiş olduğumuz hitap sünnet icma kıyasından o da icma ne olmuştur? Mulhaz sayılmıştır. Vel istishabı ve taharri, amelun bi ahadil arbaati. İstizhab ve taharri, yani bir yerde, bir fıkıh kitabında siz bu istishaben sabittir dediği zaman o kitap, sünnet, icma ve fiyattan biriyle sabittir demek. İstizhab, bab olarak geleceği için üzerinde durmuyorum. İstizhab demek, ipka-u ala Olan şeyi olduğu şey üzere bırakmaktır. O taharri, mesela sünnetin ne tarafı olduğunu bilmiyorsunuz. O hususta ne yapacaksınız? Taharri yapacaksınız. Taharri orada, kıblenin neresi olduğunu tayin noktasında sizin için delil kabul ediyor. O taharri de aynen istishab gibi bizatihi kendileri delil değil ya kitap, sünnet, icma ve kıyasın içerisinde edilen delillerdendir. Vel amelü bil zahiri evin azhar <gülüyor> Zahir veya azhar daha zahir ile amel etme de amelin bir istishabi o da ne ilameldir? İstishat ilameldir. E zaten istishat ne idi? Kitapçının ikma kıyasından kıyasın altına giriyordu. Dolayısıyla bunlar da onun altına girer. Ve aslın bir <gülüyor> ihtiyacı, ihtiyacı almak. Bir kavgihi alehin selam. İhtiyat denen görüşle amel etmek. Nedir o da? ''Amelun li kavdihi aleyhisselam'' Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavdiyle hameldir. Yani şünnete daha demek istiyor. ''Da ma yeri buke ila ma geri ''Da bırak terket'' neyi? ''Ma buke'' ''Seni şüpheye bırakan şeyi terket'' ''İla ma da buke'' ''Seni şüpheye düşürmeyen şeye geçerek, seni şüpheye düşüren şeyi terket'' İhtiyatta bu mana var. Dolayısıyla Bizim normal usul kitaplarında يَكُولُ الْفُقَحَابِ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ هَذِ شَيْءُ كَزَا اِحْتِيَاطًا Derler ki mesela şu hüküm bir ama ihtiyatan. İhtiyatan demekle ne demek istiyorlar bize? Aslında ihtiyat terbihi de Gerçekte delil değildir. Gerçekte delil nedir? Gerçekte delil sünnettir. Bizi ihtiyata almayı e, öngören sünnettir gerçekte delil. وَالْقُرْعَةُ Kur'an kur çekme, لِتَقْيِبِ الْقَلْبِ kalbi", kalbi hoşnut etmek için Kur'an çekme meşelesi ise eğer o Kur'an çekimini sünnet, sünnetten çıkarılıyorsa orada gerçekte delil Sünnettir. Kur'an sünneti içerisine girer. Eğer icmadan çıkarılıyorsa orada gerçekte delil icmadır. O zaman Kur'an onun içerisine girer. Onun için diyor ki bir sünnet yani amelin bir sünneti ev-i evet, Sünnet veya icma ile ameldir. Ve atar ve tibari Sahabenin eserleri. Onlardan bize gelen sözler ve tabi'inden bize gelen sözler bir şüphetil hadis. Onlar da nedir? Amelün bir şüphetil hadis. Hadis şüphesiyle ameldir. Ne demek? Sahabi eğer bir şeyi naklediyorsa Peygamber Efendimiz ve vesselamdan naklediğini söylemese dahi eğer bize bir haber sahabinin çocuğu olarak geliyorsa biz şunu anlayabiliriz. Eğer bunu sahabi söylemişse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işitme istimali var demektir. Dolayısıyla o da sünnette amel sayılır. Sahabinin çocuğuyla da amel ediliyor. Daha bir kavhi ya hadis olma çözümeşinden dolayı biz onu ne yapıyoruz? Delil olarak kabul ediyoruz ve sünnet kapsamında değerlendiriliyor diyoruz veya hızza kavlihi aleyhisselam peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurmasından dolayı kavli sahabi ne kabul ediliyor? delil kabul ediliyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ashabi kennucum febeeyyihim ifteleytün ifteleytün ashabi benim sahabilerim kennucum yıldızlar gibidir febeeyyihim ifteleytün onlardan hangi kişine uyarsanız ifteleytün hidayette olursunuz. Ravankine sahabeden gelen sözler de şeriatla da kabul ediliyor, delil kabul ediliyor. Ama neye muhakk olarak? Yine sünnete muhakk olarak, sünnetle amel olarak. Ve kavlihu sallallahu aleyhi ve sellem, Ve peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi selam buyuruyor ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayrul qurun karri, ellazina ana fihim, thumma ellazina yalunah." El hadis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ''Hayr-kurun, asırların en hayırlısı karni, benim asrımdır.'' ''Ellecine nefihim'' Yani benim içerisinde bulunduğum kişilerin bulunduğu asırdır. ''Ellecine'' ''Sümmellecine yelûn'' Ondan sonra da onlara tabi olanların asırları. Yani en hayırlı asır, asır biliyorsunuz yüzyıla deniyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü bulunmuş olduğu asırdır. Ondan sonra, ondan sonra gelen asırdır, böyle devam eder. İşte bu hadisten dolayıdır. Dolayısıyla âtar-us-sahade olarak kabul edilmiştir. O da sünnet altında değerlendirildiğinden edinme-i şer'iye nedir denildiği zaman da kitap, sünnet, itma ve kıyas denilmektedir. Şimdi gelelim asıl maksadımıza. وَهُوَ اَيْا الْمَقْصَدُ الْاَبَّلْ اَلَّذ۪ي فِي الْاَدِلَّ Deliller hakkında olan birinci maksad nedir? Yeterat ve bu Ara dört erkanın dört rukun üzerine düzenlenmiştir Niye? Nü beyan hâli dört tane edilin hallerini beyan ettiği için bu bahis konusu olan birinci maksat nedir? Dört rukun üzerine bina Aruzun evelu kitabi. Birinci rukun kitabın halini beyan hakkındadır. Halden bahsede ne olduğunu biliyoruz. Havad-ı Zahir malum. Kadde mehu, Musa'nız kitabı takdim etti. Niye takdim etti? Lişeratihi, yani dört delilden öncelikle kitabı zikretti. Yani kitap, sünnet, icma, kıyas dediğimiz dört delilden Musa'nız öncelikle kitabı zikretti. Niye? Lişeratihi, şerefinden dolayı bir. Ve şekaril bâkî ilehî, kalan sünnet, icma ve kıyas delilleri, kitaba muhtaç olduğundan dolayı. Nusannık ne yaptı? Öncelikle kitap delilinden bahsetti. Hakikaten diğer üç tane kitaba muhtaç mıdır? Evet muhtaçtır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Vesselam'ın sünnetinin delil oluşu Mevla Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Bismillah Yani Resulullah size ne getiriyorsa onu alınız. Siz neyi hak ediyorsunuz ondan vazgeçin. Ayetine dayanmıyor. Aynı şekilde icma, kuntum hayra bismillah kuntum hayra ummeten ukhrijat lin nas ila akhir el Bu ayete dayanmıyor. Aynı şekilde kıyas, fate biru yahul el-elbab. Ey akıl sahipleri kıyas yapınız, itibara düş, kıyas yapınız demektir. Buna dayanıyor. Dolayısıyla diğer 3 delilim zaten nedirler? bilmem Kitaba muhtaçtırlar. Bu itibarla da hem şerefinden dolayı hem de bu itibarla kitap ne yapılmıştır diye üç delil üzerine usanıp onu takdim etmiştir. Şimdi bu dersin e, karmaşık olan bölümüne giriyor. Bu bölümde Molla Kusre'nin vermiş olduğu bir bilgi var. O bilgiye İzmir'in çok haklı bir itirazı var. Ondan sonra da fakir-i min'at Molla destekler mahiyette İzmir'in itirazına çok kısa bir cevabı var. İnşallah bu ülkeyi beraberce anlatmış olacağız. Vala bir önemli. ki enne kullen mine'l Kur'an. Kitap ve Kur'an lafısı. Bu lafızlardan her biri yürpaku'nda usulî ufsunculara göre utlak edilir söylenir. Neye utlak edilir? Neye söylenir? Yani usulcü kitap derken neyi kastediyor? Usulcü Kur'an derken neyi kastediyor? Şunu. Ale'l-kur'an ve'l-külliy'l-muhtalif <gülüyor> beynel ve beyne kulli juz'im minhu yedullu 'ale'l-ma'na. Diyor ki usulcü kitap dediği zaman veya hutta'su dediği zaman o lafzı şuna ıplak eder. Ya külle ıplak eder. Kül dediğine bir Beynet Yani iki, elimizdeki Kur'an'ın iki kapağı arasında olanın mecmu'una külletir. Usulcü eğer Kur'an diyorsa veya kitap diyorsa bu kitap, Kur'an lafzını bu manaya ıplak eder. Yani desveteyn arasında, iki kapak arasında olan o Kur'an'ın mecmu'una ıplak eder. Ve kulliyet-i müşterike baina'n kull ve baina kull juz'i minhu Bir de kulliyet mutlakadır. Buradaki kulliyet maksat nedir? Mahsup kulliyedir. Buraya girmeden, kendisini anlatmadan bir misal verelim. Mesela İbn Hacer'de iş nedir? Eş'u muaddele al-emanetine ki gayra muktedirin bi Bunun adı bu. Bu mefhum altında neler var? İçimin bütün fertleri var. Ceyf Amur var, Bekir var, ya akil. İşte burada da usulcü kitap veya Kur'an denildiği zaman bu kitap veya Kur'an'ı bir mefhum-ü külliye ediyor. O mefhum-ü altında hem kül var yani Kur'an'ın Behmet Tepeke'in dediğimiz iki kapak arasında olan mecmu'u var hem de neşi var cüz'ü var. Akimusbalatı. Hatta inmiş kelimeye kadar inmiş güç var altında. Mi dedim? Molakus ve burada ve müşterek derken biraz sonra girecek olduğu fatihle bağlom eliğcide ve inzale ve kitabete ve diye dört şeyden bahis yapılacak biraz sonra. O bahis yapılan iğcide. Kur'an'ın muhdiz olması. mana'yı ı küllî, mefhum küllî dediğimiz odur. Bir. Kur'an-ı Kerim'in müncel olması. mana'yı ı küllî, mefhum küllî dediğimiz odur. Burada küllî-i müşterek diyor ya, bunlardan her biri küllî-i müşterektir. Orada imzal diyecek. Yani kendil Kur'an müncelen. Ve bir ondan sonra ve fitâbeti. Yani kendil Kur'an-ı mectûben fil mefahidi. O nedir o? O yine küllîm dediğimiz, küllîm müşterek dediğimizdir. Mefhum-ü küllîdir yani. Son olarak da nakilden bahsedecek, Kur'an nedir? Yani kendim Kur'an ile kûlen diyeceğiz. O da, yani bu dört taneden her biri küllî dediğimiz manadır. Bunlardan her biri, yani küllî manadır ne demek? Bunlardan her biri hem Kur'an-ı Kerim'in ben dediğimiz, yani iki kapak arasındaki mecmu'unu hem de kelimeye varıncaya kadar cüzdünü ne yapmaktadır? Kapsamaktadır. Onun için diyor ki kitap ve Kur'an lafzını daha henüz icmininin itirazına başlamadık. Evvela bir bollak ne anlattığını anlayalım ki itirazı o anlattığımızın üzerine dina edebilirim rahatça. Külli müşterek, nerede müşterek? Beynehu beyler kül yani defeteğin arasında olan Kur'an'ın mecmu'u وَبَيْنَ كُلْنِ كُلْءٍ مِنْهُ وَاَوْ كُلْدَنْ هَرْبِرْ كُلْءٍ ama öyle cüz ki يَدُلُّ عَلَى manaya delalet ediyor. Bu ifadesiyle Mullah Hüzzet hece çıkarıyor. Elif, B, T, S, dediğimiz harfler ne oluyor? Onları çıkarıyor. Onlara kimse Kur'an demiyor zaten. Hece harfler. Akimu derken oradaki hemze, Kur'an ifadesini kimse kullanmaz. Kaf, Kur'an'dır ifadesini yani hece harfleri çünkü onların bir manaya delaleti yok. Dolayısıyla Mullah ve burada Suriye kadar bize söylemiş olduğu diyor ki kitap lafzıyla Kur'an lafzı ya külle Hutt'a külliyyü müstereke yani küll ile düz arasında müsterek olan külliye ıplak edilir. Yani kitap denildiği zaman bu ikisinden biri kast edilir. Veya Kur'an denildiği zaman da bu ilkişten biri kast edilir. Maksat budur demek istiyor bize. Bunu şöyle Niye bunlara ıplak edilir? Zaten İzmir'in irtirası da bu talile dayanıyor. Bakınız diyor ki لِأَنَّ بَحْتَهُمْ Çünkü usulcülerin bahsi anhu kitaptan Kur'an'dan bahsi ne haydiyetiyle dir? kevnihi حَيْتُ delil olmak haydiyetindendir. Ve o delil ise nedir? El cüzdü, cüzdür. Delil ise nedir? Cüzdür. O zaman, usulcüler kitap dedikleri zaman veyahut da Kur'an dedikleri zaman kasıtları olan cüzdür ifade eden bir şey, <gülüyor> şey söylemeleri lazım. Halbuki öyle demedim Allah'ın sözü. Ne dedi? Küller Veyahut da külliyen müştereke, yani tür ve cüze arasında müşterek olan külliye ıplak edilir dedi. Usulcü külliden bahis yapmaz. Neden? Çünkü usulcü Kur'an-ı Kerim'i hangi yönüyle inceliyor, hangi yönüyle ele alıyor? Delil olması yönüyle ele alıyor. Zaten edinleyşer diye diyoruz biz, öyle girdik buraya değil mi? Birinci delil diye girdik. Usulcü Kur'an'a, kitaba delil olarak bakıyor. Delil olmaya müşahit olan ne ise, usulcü Kur'an tarihini ona göre yapması lazım. Delil olmaya müşahit olan ne küldür, ne küllidir. Yani bir Cüzdür sadece. Dolayısıyla Molla Kusret, illedine baktığımız zamanda li enne diye o illete baktığımız zamanda nereye yöneldi şimdi? 100'e yöneldi. Neden? Çünkü usül günün ilgi alanı burasıdır da onun için oraya yöneldi. E ama o zaman yukarıda vermiş olduğu bilgi ile aşağıda yapmış olduğu talim birbiriyle uyum göstermedi. İşte bu noktada İzmiri devreye girecek ve buraya itirazlarını söyleyecek. Ama şu ibarek bi-Midre'yi vervela. Mollahusre'nin muradını tam bir anlayalım evvela. <gülüyor> Min hacikevihi delilen ve huve o delil nedir? El güz bu. Güz. Faktice. Dolayısıyla ihtiyaç duyuldu. Yani usulcüler kitap ve sünneti kül ve küllidir müştereke utlak edince ve delil olmaya da Uygun olan, delil olmaya uygun olan, sadece cüz olunca bu sefer ihtiyaç duyuldu. Neye ihtiyaç duyuldu? İlâ tâfsîli sıfâtin müştereketin beyler küldi vel cüz'i muhtassatin mihima. Neye ihtiyaç duyulmuş? İlâ tâfsîli sıfâtin, bir takım sıfatları meydana getirmeye. O sıfat dediği münken olması, mütevâkir olması demin okuyorduk ya dört tane onlar. O sıfatlar ki müştereketin, o sıfatlar müşterektir. Nerede? Kulli Hakikaten o sıfatların hepsi kül ile cüz arasında müşterektir. Sadece bir yani, ökü sorun vardır. Onu da biraz sonra değinecek zaten. Ve o sıfatlar ki muhtas patin, o sıfatlar mahsusturlar neye bihima. O sıfatlar kül ve cühe mahsusturlar. Şimdi bunu böyle söyledikten sonra İzmir'inin itirazına girebiliriz. İzmiri diyor ki bu makam neyin beyan edilmesi gerektiği makamdır? Molla hüsre neyi beyan etmiştir? Bu makam kitap ve, e, ve Kur'an lafzının neye ıslak edildiğini beyan etme makamı değildir bu makam. Molla hüsre bunu yapmıştır. Bunu yaptığını da nereden anlıyoruz? Çünkü bir hem okuduğumuz gibi den hem de diyerek ibâneye başlaması bize neyi gösteriyor? Kül ile cüz arasında müşterek olan laf sıfatları getiriyor sonrasında. Demek ki Molla Hüsrev burada kitap ve Kur'an lafzının külle ve külliye tutlu akıllar yapıyor sadece. Halbuki bu makam o makam değildir. Bu makam şu makamdır diyor İsmil ve doğruyor. Bu makam kitap ve e, Kur'an lafzının kül ve külliye ıtlakını değil, ıtlakını beyan değil, belki o ıplakın vecihini beyan makamıdır. Ne demek vecihini beyan? Kitap ve Kur'an lafzı bu söylemiş olduğumuz kül Külli, külli dedik aslında, kül ve cüce, ki böyle söylemeliydi onu da. Kül ve cüce ıslakı hakikat mıdır? Bakın ıslakın vecihin-i beyanı demişti. İşte bu ıslak hakikat mıdır vecih dediğimiz bu. Yoksa mecaz mıdır? Ya veya birinde hakikat, diğerinde mecaz mıdır? Bu makamda beyan edilmesi gereken budur. Yani ki üç görüş var bu hususta. Kitap ve Kur'an lafzının küle ve cüze ıplakı. ya küle ıplakı hakikattır diyen cüze ıplakı mecazdır der veya da e, cüze ıplakı hakikattır diyen küle ıplakı mecazdır der. Birinci görüş bu. İkinci görüş, kitap ve Kur'an lafzı, lafz-ı müşterektir. Yani, lafz-ı müşterek demek bir vazığla kitap veya Kur'an lafzı kül ve gül edilmiştir. Kül derken Mecmu'l Kur'an Beynetlefeteyn defet, beynet yani iki kapak arasında olan Mecmu'l Kur'an gül derken de kelimeye kadar demiştim. Bu kastı biliyorum. İkinci görüşte bu Kur'an lafzı veya da kitap lafzı lafzı müşterektir. Yani ayrı ayrı vazığlarla iki vazığla bir vazığla külle vaz edilmiştir, diğer bir vazığla cülle vaz edilmiştir ve Kur'an ve kitap her ikisinde hakikattır denilmiştir. Üçüncü bir görüşte Kur'an ve kitap müşterek ama manevi müşterek bir lafızdır. Yani külli bir mefkuma vab edilmiştir ve hani diyorduk ya müncel, muhciz olması, Kur'an'ın müncel olması, mütevâtir olması menkul, estağfurullah. Kur'an'ın mucizet olması, Kur'an'ın mu'ciz olması, Kur'an'ın menkulen bir tevatür olması nedir? Bunlardan her biri mekûm külli değil mi? Kur'an ve kitaplaştı. Bu me'kûm-ı birine va'd edilmiştir. O me'kûm-ı küllî hem külle hem düşe şamil olmuştur. Bu da iştiraki manevi oldu. Demek ki iştirakla bu iştirak manevi. i̇ştirak manevi de de lafzın o külli altındaki fertlere ıplakı nedir? Hakikattır. Hem külle hem gülle ıplakı olmuş olduğuna göre de hakikat olmuş oldu. Ne anlatmak istedik şimdi? Yani demek istiyor ki İzmir'in burada anlatılan yani makamın gerektirdiği kitap ve Kur'an lafzının neye ıplak edildiğini değil ya Neye ıslak edilmişse o ıslakın rehini beyan etmek lazımdır. Dolayısıyla Molla Hüsrev o velihi beyana girmemiştir ya bizzat ıtlaktan gitmiştir. Halbuki bu makam o makam değildir. Nitekim Molla Hüsrev bizzat ıslakı beyan edip ıslakın rehine gitmediğinden ibaretçide tartışmalı olmuştur. Çünkü bu ibadete Molla Kudsev normalde şöyle demedi. Burada dedi ya, bu kitap ve Kur'an lafzı yutbaku inle kusuvihin alel kül ve külligil müşterek kül ve külligi müştereke etlak edilir. Külligi müşterek zaten nerede müşterek? Kül ve kül arasında müşterek. Dolayısıyla bu külligi müşterek güzel ağır. Beynehu ve beyne külligi minhiyedil alel ma'na. Niye? Şimdi siz yukarıda eğer tutar, kitap ve Kur'an lafzı külliyi müştereke ıplak edilir derseniz ondan sonra ibarenihî لِأَنَّ بَحْتَهُمْ anhu Çünkü usulcülerin kitaptan bahsi min hac kitabın olması haysiyetiyledir Ne olması? Delilen, delil olması haysiyetlidir dersiniz. Ama ondan sonra de o bu delil el cüz'u diyemezsiniz yukarıdaki ibarimize göre demeniz gereken el küsü değil el külliyül müştereku olmalıydı. Yani burada siz o zaman ibareyi nasıl yapmamız gerekirdi? El külliyül müştereku demeniz gerekirdi. Sadece orada mı? Hayır, sadece orada değil. Ondan sonra da fahdic ila tahdili sıfakil müştereketin benim el külli, külliy demeniz gerekirdi. Vel cüddi diyemezsiniz. Yukarıda böyle yaparsanız aşağıda böyle demeniz gerekirdi. Böyle de derseniz bu fatih neden? Çünkü delil külliyü müsterekin kendisi değildir. Delil güldür Akımu salat edin yani. müsterekin kendisi delil değil. Küllün kendisi de delil değil min hakinahu kullun ya. Küllün vasayetiyle usulcünün delil diye algıladığı şey değil. Usulcünün delil diye baktığı şey nedir? cüzdür. Onun için Mullah Hüsr'e burada hata etmiştir diyor İzmir'i. Takrimül mir'at sahibi de diyor ki burada Mullah Hüsr'e bu anlatılanların hepsine var. Yani İzmir'in bu itirafına var. Vakıf olduğu halde böyle bir yolu niye tercih etmiştir? Her ne kadar okumuş olduğumuz kitap usul kitabı olsa da Kur'an tarif ediliyor. Bu tarifin örfe göre ve tarif olması lazım. Örfe göre tarif olabilmesi için de bu sıfatları cemletmek gerekiyor. Veya hangisi söylenmesi, sıfat dediğim hangisi? Mefum-u tarifte kayıp olarak getirmek gerekiyor. Bunu onun için yapmıştır. Diyor. Ve doğru Peki. Fatih ve rebazuhum. O sütçülerin bazıları itibar ettiler. Neye? Hani o mefhum külliye kayıp olarak tarihe itibar demiştik ya işte o bazıları mefhum-ü külli dediğimiz yani burada manayı müşterek dediği şeyde Fatih'e bazı, bu sütçülerin bazı itibar etmiş neye? El-i'caz Kur'an'ın mu'ciz olmasına aciz bırakıcı olmasına Ve inzale yani tarihte bunlara itibar ettiler. Ha! Kur'an nedir? Hu el-mu'cizu O'nun mucizesi el-müncelü ale'r-resul değil, maktubu fi'l-mesahif, vel menkulu bit tarif etmişlerdir. Bazıları bu türden de itibar etti. Bu birinci tarif. Yani yaratma ve inzale Kur'an'ın müncer olmasına ale'r-resul efendimiz aleyhissalatu vesselam onun diğer sebeplerden müncerdir ama efendimize değil. Bu hal ile ama İsa'ya selama ve diğer peygamberlere ve vel hitabete vel hitabete yani mektup yapılmış olmasına nerede bil mefahidun mushaflarda vel naklel tevâkürî tevâkür ile menkul olmasına itibar ettiler. Yani bazıları Kur'an'ı tarif etmiyor. Allah bize böyle tarif etmiyor. Ama bazı usulcüler Kur'an'ın kerimi tarif ederken Kur'an nedir? Bu el muhcizû bir, daha el muncelû, daha El mektubu fil metahidi. Daha, e, tabi el müncel alerracul. Daha el mektubu fil metahidi. Daha el menkulu bittevâçri. Diyerek tarif etmişlerdi. Yani müşteret manaların tamamını tarifte toplamışlardır. Buna gerek yoktu. Ama tamamını toplamıştır bazı usulcüler. Niçin? Bunu yaparken neyi düşünerek yaptılar? Kasten, kafir. O bazı kast ederek bunu yaptı. Neyi kaptı direkt? La diya Tam açık bir şekilde onu izah etmek için, yani izahı son noktaya götürmek için, tamamen anlaşılsın diye bütün kayıtları getirmişlerdir. Halbuki bu kayıtlardan bazılarına ihtiyaç yoktur. Nitekim biraz sonra da onu söyleyeceğiz. Bu birinci tarih. Birinci tarih diyorum. Çünkü bu tarih sıralamasında, dördüncü tarih üzerine, dersin ikinci bölümünde tercih sahibi tahta bir itirazı var. O itiraz dördüncü tarife olacak. Onun için tarifleri şimdi adlandırıyorum. Birinci tarif diye. Bu birinci tarif. İkinci tarif de şu. Ve bazı bazıları da itibar etti. Neye? el i̇nzâle ve i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Böyle i şey diyor. El i i Niye bu iki şeye itibar ettiği bazıları, yener kitabet eden nakle? Çünkü Kur'an'ın mesafede yazılmış olması kitabet, sizde kitbet de olabilir doğru. Misbet diye de vezdi, o vezinde masları geliyor. Yani kitabet masları geldiği gibi kitbet diye de masları geliyor. Yanlış değil. Yener kitabet eder, nakle ve Kur'an'ın tabii ki tavafül ile mehkul olması min el <gülüyor> الْلَوَاتِ Kur'an'ın lazımlarından değil. Kur'an'ın lazımı deyinlerinden değil. Yani Kur'an denince hemen ona lazım olacak şeylerden değil. Niye? لِتَحَفُقِ الْقُرْآنِ بِدُونِهِمَا <gülüyor> Muthaplarda yazılmış olma olmaksızın tevatür yoluyla maklebilme olmaksızın Kur'an ifadesi sabittir. Ne zaman ama? Peygamber Efendimiz aleyhissalâsı vesselâmın zamanına gidersek, o zamanda Kur'an'ın tevâfiren nakli daha yeni nacil oluyor, tevâfiren nakli yok. Kur'an'ın muthaf'a hemen yazılması da yok. zaten hemen, hemen sonra da yazılıyor. Dolayısıyla onlar olmadan da gelenen yine ne deniyordu? müddet olana Kur'an deniyordu. Dolayısıyla bunları düşünerek, bazı usülcüler Kur'an'ı tarif ederken, bu ders insanı zevk Kur'an'dan bahsediyor. Elhamdülillah, mantık konulardan çıkacak. Kur'an'ı <gülüyor> الْقُرْآنِ بِدُونِهِمْا Kitabet ve makil olmadan Kur'an sabittir. رِيْزَ مَنْ نَلِيَ عَلَيْهِ السَّلَامِ Peygamber Efendimiz aleyhisselam Selam zamanında. وَبَعْضُهُمْ Usülcülerin bazıları da itibar et, Bu ikinci tarif. Şimdiki bitirdiğimiz ikinci tarif 3'e girdik şimdi. İkinci tarif neydi? İndal-i İhcaz. Yani Kur'an nedir? O el-munzelu ala'l-resûl el-mûcizû. Budur. İkinci tarif Kur'an odur. Şimdi üçüncü tarife giriyoruz. Ve bazı Allah'larda itibar ettiler o. Yani kül ile cüz arasında müşterek olan vasıflar noktasında itibar ettiler. Neye itibar ettiler? Et indal ve kitabete, indan ve kitabete daha ve nakle, bir de nakle itibar ettiler. Yani indal, Kur'an nedir? Müncendir al-va'tul. Devam ediyoruz. El meclu bu film Daha el menkulü bir tevadürdür. El mu'jid dememiştir bunlar. Değil mi? Üçüncü tarihte budur Kur'an hakikatler. Neden? Yani maksuda, çünkü maksat nedir burada? Siz Kur'an'ı tarif ediyorsunuz. Bu tarifteki maksadınız da tarifuhu, Kur'an'ı tarif etmektir. Kime? Limen lem yudrik bi zamanih kubati. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın zamanına yetişmemiş, bulamamış olan kişilere Kur'an'ı tarif ediyorsunuz. Ve kitabetu la naklu, kitabetle nakil. Yani Kur'an'ın fil <gülüyor> masahif mektub yani e, muthaflarda yazılı olması, tevatül yoluyla nakledilmiş olması bir nisbeti onlara nisbette. Onlar demiştim ki, nimetem yüklük, bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına yetişememiş olan bizim gibilere nispetle Kur'an'ın muthaflarda yazılı ve tevatül yoluyla menkul olması nedir? Min ebyenillevazînîn. Kur'an'ın levazım lazımlarının en meklinleridir bunlar. Ve <gülüyor> hılâb <gülüyor> bu üçüncü tarihte İrcaz ele alınmamıştı değil mi? İrcaz öyle değildir diyor. Yani İrcaz, biraz önce söylediğimiz kitabet ve makin gibi, Müncel zaten bütün tarihlerde aşağı yukarı var, bir tane yok, o da dördüncüdür. Ee, ama İrcaz öyle değil. Neden? Yani İrcaz min etkenin levazim değil. Kur'an'ın lazımlarının en zahir olanı değildir. Niye? Fe innehu ma'kem min gayre beyyinin. Yani olmamakla beraber leyte şamilen li kulli cüz'in her cüz'e de şamil değildir. Kur'an belki Kur'an'ın ircadı beyin değildir bu sefer. Zahir değildir. Neden? Çünkü Kur'an'daki ircadı ancak kim bilebilir? Alimler bilir. E keşfilemez bu. Belli kişiler bilebilir Kur'an'daki ircadı. Bir, begin değil derken aslında ircaldan kastı bilen nedir? İrcaldan kastı bilen noktasında da ihlal var. İrcaldan kast edilen belagat mıdır? E eh, ağırlıklı görüş odur. Belagattır. Kur'an'daki belagata kim vakıf olabilir? E, belagatı bilen vakıf olabilir. Hem de iyi bilen vakıf olabilir. Dolayısıyla bu begin değil. Begin olmadığı gibi Lente şamilenlik tüm gücün, her güç ede şamim değildir, ede evet, değildir. Neden? Çünkü biz telhistan, yani belagat kitaplarından biliyoruz ki belagat ile ne vasıflanır? Belagat ile kelam vasıflanır. Müfret belagat ile vasıflanmaz, o tesahhüd ile vasıflanır. Değil mi? Yani el-kelâm-ı Yûsuf'u bin l lel-nufredû Nüfret belâgatla kelam belâgatla vasıflanır. Ha o zaman, ircaz-ı mekhi, belâgat ise, ircazdan anlamamız gereken bu ise, buna ancak bir, belli kişiler vakıf olabilir, İki bununla beraber şu da var, iki, neyce şâmilem-i Kur'an'dan her cüz'e, yani kelimeye şamil değildir. Halbuki kelime de Kur'an'dır. Hele hele usulcüye göre biraz sonra onun üzerinde duracağız. Biraz sonra duracağız dediğim epey bir zamanımızı alacak. Çünkü muciz olan nedir? Suredir. Sure Kur'an'dan bir sure. E miktar ha veyahut da sure miktarıdır diyor muciz olan. Yerinde beyan edildiği gibi. Yani Bismillah Fertu bi suretin min misdik. Mevla ne diyor? Kur'an'ın mislinden bir sure getirin diyor. Getiremezsiniz, acizsiniz demek istiyor. O zaman o mucizi o noktada ele aldığımız zaman ya bir sure olmalıdır ki sure olduğu zaman kelimeye gitmez. Veya da sure miktarıdır diyor. Şimdi bu sure miktarı noktasında bir israf var. Sure miktarı dediğiniz zamanda bakınız Kur'an ı Kerim'den Kur'an Kerim'den bir bölüm, bir ayet kelimenin bir bölümünü okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim Bismillah de var bu. İnne el-müslimîn ve el-müslimât ve el-mukminîn ve el-mukminât ve el Haberini getirmedik dahilmiş. İnnenin henüz haberi gelmedi. Haber gelmedi. Burada nokta koyacak olsa bu ayeti i okumuş olduğumuz bu bölümün miktarı diyor ki Asır suresinden, Kevser suresinden ve İhlah suresinden daha fazla. Miktarı ondan daha fazla olduğu halde ne değildir? Muciz değildir. Niye? Belahat yok. Niye belahat yok? Yahu haberi getirmeden henüz daha mütrek sayılır bu. Haber geldiği zaman cümle olacak, kelam olacak ki belakattan vahit Çünkü belakat ile ne vasıflanıyordu? Kelam. Miktar kelimesine İzmir'in böyle bir itirazı da vardır. Kelab-ı Yineb-i Malzuhi. Bu bir üçüncü tarihde. Vakfıra bazıhum, usulcülerin bazıları da ne yapmışlar? Getirmişlerdir tarihte. Ale nakli fil matahibi tevatüren. Bu da dördüncüsü var. Tarih. Bu tarihi ibadet. Neden? Çünkü bunun üzerine konuşacağız. Nedir bu tarih? Yani Kur'an nedir diye sorulduğu zaman da bu usulcüler şöyle tarif ediyorlar. Diyorlar ki Kur'an el-menkulu bi tevatür. Tevatür ile naklile. Sadece bu kadar tarih. Ve bu tarihte iktisaretli yetindi bunlar. Niye bu tarihte yetindiler? Yani tarihte sadece nakil ile yetindiler. Niye? Lennahu. Çünkü bu nakil yani tevatür yoluyla e, alem nakri fil mefahidi tevatüren muthaplarda tevatür yoluyla aslında fil mefahid deyince şitabeti de tarifin içerisine alıyorlar ya neyse hitabetle de mefâhif deyince içerisine giriyorlar. Ama onu etmişler. Sadece el menkul bil mefâhif tevâfiren demişler. Niye? olur Çünkü bu lakîn yani bu tarif yümet-i Kur'an'ı Kur ayırıyor. Neden? ancemi'i mâdâhû Kur'an dışında olan her şeyden Kur'an'ı ayırıyor. Kur'an dışında olan deyince aklımıza ne gelir? Onun izmini ben sadece tercüme yaparak söyleyeceğim onu. Çünkü diğer semavi kitaplar veya ayet-i meali kitaplar, aynı şekilde hadis-i kutsi'ler, hadis-i nebiler, ayrıca hilafetinden kabulmüş olan ayet. Mesela şeyhül Ekheyh'in dediğine göre Muhammed'den kelam-ı minallah. Biliyorsunuz bu ayettir. Bu ayet nedir ama hilafetinden mensuktur Namazda onunla kıraat olmaz. Hilafetinden mensuk o demek. Bu bunların hepsi ne değildir? muthafın iki kafa arasında bize nakledilmiştidir. Hayır değildir. Hepsi çıktı o zamanlar El-Menkûl <gül> bil dediğimiz gibi çıktı. Hem de bir tevatür demiştik. Tevatür demekle de Ubeyb-i Kâb'ın, i̇bn muthafında olan, Ubeyb-i Kâb'ın muthafında olup Haberi-i gelen, i̇bn Abbas'ın muthafında olup Haberi-Vahid'in, Haberi-i Meşhur'la gelen, Hematürle de onlar çıkmıştır. Zaten onun dışında itiraz olarak tarihe getirilen bir şey yok. Dolayısıyla bu dördüncü tarihi yapanlar diyorlar ki tarihi çok fazla uzatmaya gerek yok. Sadece böyle demekle Kur'an'ı diğerlerinden ayırmak işlemi gerçekleşiyor. Zaten tarihte onun için yapılmıyor. Efratını cami olsun, Akyarını mani olsun diye. Evet. Şimdi ve Uğur'da. İtiraz edin. Neye? Dördüncü tarife. İsmili bütün tariflere diyor ama doğru değil. Çünkü biz telbiehab baktığımız zaman da itiraz yapan zaten telbie sahibi. Dördüncü tarife itiraz ettiğini düşünüyor. Ve orada itiraz yapıldı. Neye itiraz yapıyor telbie sahibi? Bu dört yani tahtazani bu dördüncü tarife itiraz yapıyor. Molla kutsed önce Taptazani'nin bu itirazını bize naklediyor. Hangi noktalardaki üç nokta var burada. Üç noktada tarife itirazını bize naklediyor. Ondan sonra da benim kanaatimde şu diyor. Taptazani'nin yapmış olduğu bu dördüncü tarif nedir? Kur'an nedir? Elmenkulu fil mesahidi tevatüren muthaflarda tevatüren nakledilendir. Bu tarifidir. Şimdi e, tahta zani itirazının birinci suretini söylüyor. Diyor ki ennehu şan, im husfisa, eğer bu tarif yani son dördüncü tarif takdis edilirse, neye takdis edilirse? Bilkul beynet yani bir kapak arasında olan Kur'an'ın mecmuuna takdis ediliyorsa bu tarif, bu otul maksadına ne olmaz uygun olmaz. Hattazanı aynen şöyle diyor. Kendi kitabına bakın te'mih'te göreceksiniz. Diyor ki aynı bu ifade var orada. Eğer siz, ki kitabın kenarında da almıştır onu. Hattazan'dan almış onu te'mih'te. Eğer bu tarih yani dördüncü tarih el-menkul fi'l-masahifi tevateren tarih-i Kur'an budur diye yapmış olduğumuz tarih tarih tarihin kendisi külle tahsis edilirse yani bu neye taksit? Hani bir Kur'an'ın küllü var, ne gücü var diyoruz değil mi? Külle, beynettef ve iki kapak arasında olan mecbuğul Kur'an'a taksit edilirse bu tarif esrafını cami, agyarını mani olur. Olur ama böyle bir taksit bahsedilir. Niye? Çünkü biz usulcülere göre de bir tarif yapıyoruz ama asıl aslında usulcülere göre bir tarif yapıyoruz. Usul küllere göre delil küll değildir. Bunu yerde söylemiştim. Delil nedir? Tüzdür. Dolayısıyla siz bu tarifi külle takit ederseniz, afradını câmi, ağyarına mani olur bu tarif. Ama usul günün maksadına uymaz. Çünkü usul günün maksadı neydi? Usul günün maksadı kitaba, Kur'an'a bakışı, <gülüyor> min hayti innehu delilun denil olma hakîkiyetine bakıyor. Halbuki kitabın metn-i ona usulcü delilden Usulc-i akim-u salat-e denizler, yani cüt'e denizler, usulc. Dolayısıyla olmaksa da uymaz, birinci itirazıdır. İkinci itirazı şudur, ve in اُبْقِيَ عَلٰى اُمُومِهِ Eğer bu tarif umumun yere bırakılırsa, tarihin umumun yere bırakılması demek, bu tarif hem künle hem cüt'e camil olursa demek. Yani hem kül hem de cüt'ü ifade ediyorsa, Hani el-mutava fi'l-matahifi tevatüren tevatüren muhaddıflarda nakledilen hangi ki mecmu'ul Kur'an hangi ki kıyamu's salate hatta hangi ki tek bir kelime hatta hangi ki mim harfi cemriyan Eğer diyor böyle yaparsanız tasavvaf zalim tabi tasavvafın görüşü bu eğer böyle yaparsanız o zaman bu tarif azgarını menedemez Neymiş tarif edilmesi tarifte agyar? Kelime ve harf mi? Hatta masa ve hurufu'l-mu'anidir. Harfler yazıyor. Kelime ve harf onu taftadan, agyardan kabul ediyor. Onlar o zaman tarihte girer diyor. Çünkü cüz ifadeçinin altında o da. Onu söylüyor. Diyor ki, yedhulufihi el harfu vel kelimetu. Harf ve kelime de tarihte girer diyor. Girsin yahu sevdiği sevgiyi bizim, zaten bizim bütün derdimiz onların girmesi tarihe. Neden? E onu açıklayacağız daha sonra. Valla mükemmel kuranın ofsi bu söz oldu. Fukaanın örfünde kelimeye Kur'an denmez. Nereden biliyorsun diye soracak olursanız, çünkü Kur'an'a fukahanın uyguladığı bir ahkam var, hükümler var. Mesela bir şey Kur'an'sa, yani Kur'an neye diyorsak ona kişi abdestsiz dokunamaz. Yunup iken onu okuyamaz. Bunlar ahkandır. Bu ahkam kelime hakkında geçerli değil. Yani kişinin elinde bir kağıt olsa, o kağıtta sadece bir kelime olsa Kur'an'dan, ona dokunmak ne değil? Haram değildir abdestsiz olarak. Veya cunupun onu okuması ne değil? Haram değildir. Dikkat ederseniz fetva kendi de ne deniyor? Ay halinde olan kadınlar eğer eğitmen öğretici ise kelime kelime Kur'an'ı öğretebilir. Çünkü ona fukaha'ya göre Kur'an de. Kur'an değildir demiyorum ha. Fukaha Kur'an tabirinin altında onu tutmuyor ama usulgü tutuyor. Usulgü kelimeyi Kur'an tarifinde kelimeyi de ne yapıyor usulgü? O tarifin içerisinde tutuyor, tutmak zorunda. Neden diyeceksiniz? Önce bir bilgi verelim bari bu kadar söyledik bunu, onu. Bir gelecek ama daha geniş anlatacağız onu. Çünkü bir taksime girerken kelime vapti itibarıyla ya amdır ya âstır ya müsterektir, ya evveldir diyecek. Am dediği müfrittir. Yani tek bir kelimedir. Mesela erricâl am bir lafızdır. Bak usulcü bundan bahsedecek. O er kelimesinin halinden bahsedecek. Hali nedir? Avar gızatiyesi nedir? Ağın olmasıdır diyecek. Zeydun, tabii ki Kur'an'da Zeyd yok ama özel isim olarak bunu getiriyorum. Bir özel isim geldiği zamanda nedir diyecek? Haastır diyecek. Ve ona dair ahkam koyacak. El-ağın yufidü qam kap'an diyecek. El-kağın yufidü qam kap'an diyecek. ''El amul mukhafaf yufidu <gülüyor> mek'ulehu zannem'' diyecek. Bakın kelimeler üzerinde o ne yapacak? Konuşacak da konuşacak. Epey de bölümü de onlardan bahit yapacak bu kitabın zaten. Bunu niye söyledik? Tahtazani'nin kelimeyi o sülgünün yapmış olduğu Kur'an kitap tarifinde ''Ahyar'' olarak tanımladı. ''Ahyar tarife girer'' dedi. O ''Ahyar'' dediğine. Harf ve kelime, harf dediğimiz hece harfleri değil ha, hurful mani dediğimiz harf-i celler yani. Veya onun gibiler, de. atıflar mesela. de. Evet. Yedhul ziyel harf-i vev kelime. Vela yüksan mahsul fil hurfi. Ya örtse Kur'an biyatlandırılmaz. Mübarek, bu örtse Kur'an biyatlandırılmaz derken, usülcünün örfünde değil ki, biz usülcüye göre konuşuyoruz. Kimin örfünde bu? Fukahanın örfünde. Bu da ikinci itiraz. Şimdi üçüncü bir itiraz yapıyor. Ya in husus edilme kelami tamim. Eğer kelama tamma taklit edilirse, yani en münkul filme faidi, tevatüren bu tarihten maksat bu tarih neye taklit ediliyor şimdi? Bu tarih Kur'an'daki kelama tamma taklit edilirse, şeran o zaman ya cujano murakkabun, lase bitamim tam olmayan müretteb Kur'an'dan çıkar. Yani bu sefer de Kur'an esrabını cemezemez. Errahmanirrahim bir ayettir. Kelamı tam mıdır? Değilir. Sıfatlıdır. Meclubu da yine iki ayettir. Bakınız bir ayettir ama kelamı tam değildir. Eğer diyor e, Taktazani son tarihi tutar da kelamı tam mı taksiz ederseniz o zaman Kur'an'dan olduğu halde er rahman rahim dediği ne olamaz? Bu tarihin altına giremez. Yani Kur'an olmaması gerekir. Halbuki Kur'an. Şimdi bu üç tane itirazını yaptı. Mollafus e, Taftazani Telvih kitabında. Evet, bir de şuraya da bitirelim. Kur Ma ellehu Kur'an şer'an. Halbuki şer'an nedir bu? Kur'an'dır. Biraz önce şöyle bir konu. Hattâ tekrî aleyhâ Kur'an. Hatta Kur'an ahkamı Er-Rahman-ı Rahim gibi kelamı tam olmayana da nedir? Caridir. Evet caridir. Ne? Er-Rahman-ı Rahim bir ayettir. Abdestçiz ona dokunulmaz haramdır. Cünur veya hayırlı olan, cünur olan bir erkek veya hayırlı olan bir kadın onu kıraat edemez. Er-Rahman-ı Rahim diyemez. Bak ahkam ne oluyor? Kur'an ahkam ona tatbik ediliyor. dedi tatla burada itirazını bitiririz. Şimdi Molla Kutrev, bugün tek ders okuyacağım için biraz daha uzun okuyacağım. Ama epey okuyacağım, merak etme. E artık biraz mesafe kat etmemiz gerekiyor, onun zamanı geldi inşallah. Asıl bakalım. <gülüyor> Akul, Molla Kutrev, Taptadanem'in yapmış olduğu bu itirazlar hakkında diyor ki, diyorum ki diyor. Urid'u, Urid'e, kast dedirdi bu tarihten, bu dördüncü tarih var ya. Bu dördüncü tarihten kaf edildi. Ne kast edildi? Bağzun minhu, o külden bahz. Ama hangi bahz? Dalun alel ma'na. Manaya delalet eden bahz kast edildi. Allah'ın sebebin aradığı buydu zaten. Bütün derdi neydi? Kelimeyi ve huruful ma'aniyi, usulcüye göre tarihin içerisine sokmaktı. Diyor zaten, dolayısıyla fiyat ucu, huruful me'ani. Hece harflerin çıktı tarihten. Çünkü onlar ne değil zaten? Onlar usulcünün ilgi alanında değil. Ona kimse de Kur'an demiyor zaten. Huful <gülüyor> mebani. Hece harflerin çıktı. Akî-i dedi ki hemze, kaf, mim, vav. Bunlar çıktı. Ama <gülüyor> ve kelime girdi ki Kelime deyince harf de biliyorsunuz. Kelimenin kısımlarındandır. O da girdi. Ve la buddemindu huliha. Girmesi de gerekir zaten. Yani niye girdi diye bağlanmıyorum Allahu Teala. Zaten bütün daireti ne üzerine? Harfin de, ismin de, fiilin de, yani kelimenin, tarifin içerisine girmesi bütün gayetin gayreti zaten girmiştir diyor bunlar. Ve la bu temin huy. Girmesi de lazım. Niye girmesi lazım? Lenne bahte usuliyan ahwal-i kitab ve sünneti çünkü usulcünün, kitap ve sünnetin hallerinden bahsi, fakat ihimha, icma ve kıyasın hallerinden bahsi, yani avar ve zafiyesinden bahisleri, لَيْسَ <gülüyor> اِلَّا مِنْ حَجْتُ كَنْنِحَا دَلِيلًا شَرْقِيَةً Bu bahisler niyedir? Ancak, مِنْ حَجْتُ kitap كِتَبْ سُنَّ kıyas, Bunların şer'i olması haciyetindendir. Peki delil nedir? Şer'i nedir? nedir? <gülüyor> وَالدَلِيلُ Delil ise, aynı biz göre ne iyi delil? Biz bunu ta başta okumuştuk, gene söylüyorum. Mahinçin tavaslı bir fahiim nazarı dihi lamat bu bin kaberim. Neydi şerdi delin? Mahkemede mümkün mümkün dere tavaslı ulaşmak dihi fahiim nazarı dihi. Ona o delile, delile derken burada maktat delilin hallevidir ha, Delilin bizde kendisi değildir. Neticim biraz sonra bahiin yapacağız ondan. Delilin bizzat kendisine nazar olmaz. Ona delilin bizzat kendisine nazar ederek matdub-i haberiye gidilmez. Delilin ahvaline yani avar ve nazar ile matdub-i haberiye gidilir. Hemen misalini verelim. Bi sahih nazar-ı fi hizla matdub-i haberin. Ki sonunda ke'l-âlemi l-sânihî diyecek. Yarıda bırakmayan çocuğu diyedir az ileri attırdım. Okuyacağım ifadeyi de. Ama çocuğu yarıda bırakmayan. Delile nazar derken delilin bizzat kendisine değil. Ahvalile nazar. Yani bu alem Mevla Teala'nın vallığına nedir? Delil. Alemin kendisi mi? Ahvali. Nedir ahval ki burada cihet tabirini kullanacak? Hudüstür, imkandır. Yani bu alemin sonradan vücuda gelmesi, sonradan yaratılması, hadis olmadı. neyin delilidir? Tâni'in yani Allah'ın varlığının delilidir. Dolayısıyla biz delil, alet ve alet delildir. Ona nazar derken neyi kast ediyoruz? Ahvaline, hudusa, mümkün olmasına bunlara nazarı kastediyoruz. Ve bil cümle hula'fa, özet olarak huve delil nedir delil? Mâ geçtemilu alâveti delâle. Delâlet ve zine şâmil olan şeydir delil. Biraz önce delâlet geçimi şöyle bir kastalım. Nece delalet ki aleme göre alemin faniat elaletinin ve bih Oldu mu? Hodüştür. İmkandır. Bizim konumuzda nedir? E bizim konumuzda söyleyeceğiz onu zaten. Ona geçiş. Celal aleminin fani bunu söyledik. Ve huvar. <gülüyor> Vallahu mağitekmin aleb el celale. Celalet beyne şamil olan ha buna bu usul ilminde nedir? Kad yekûn-u kelimeten, usul-i ilmi derken kitapta nedir? Kad yekûn-u bazen bir kelime olur. Delâlet ve cihi. Ne olur? Bazen bir kelime olur. Nedir bir kelimenin delâlet ve cihi? Mesela er-rican, er-ricalu kavvamûn alel-nisa. Ayet kelimesinin er kelimesi var. Am bir lafızdır diyoruz. Onun am bir lafızdır ifadeniz, Rıcal-ı kelimesinin delalet veşidir. Has demeniz, o has lafız değil onun neşidir? Delalet veşidir. Oradan hareketle biz ahkama gideceğiz zaten değil mi? Yoksa rıcal kelimesinin bir da kendisi bize bir şey vermiyor. Ya onun delalet veşi bize de bir şey veriyor. Yani bize bir şey derken ahkamı ispatla biz onları kullanıyoruz. Ön kelime teyini bir iki veya daha fazla kelime dolayısıyla mulla husser aradığını bulmuştur. Nedir aradığı kelimeyi illahi usul e, kitap Kur'an Tarihinin içerisine sokmak. Ve Bundan dolayı bahsou an ahlil as ve lan ve müsterek ve ve maani. Ruhul mani malumunuz harfler yani harbicayrlar gibi ve gayri bilen diğerleri bütün bunlardan ne yaptılar? bahis yaptılar. Yani bunların hallerini ortaya koydular ve o hallerde ne yaptılar? Hüküm ispat ettiler. Ve cealuhâ min aptâ ve bütün bunları bu nüfretleri ne yaptılar? Nazmın hallerinden kıldılar. Bütün bu müfretleri demeyeyim. Bütün bu müfretlerin hallerini nazmun hallerinden kıllılar, kısımlarından kıldılar. Ellezihu <gülüyor> ibaretine alet kitab. O nazm dediğimiz neden ibarettir? Ya o kitaptan ibarettir o. Nazım kitaptır zaten. Allah'ın tarihine daha girme kitap biz sadece mullah husrevin, burada yapılan dördüncü tarife, gönlünün ısındığını, gönlünün oraya kaydığını, Taptazani'nin yapmış olduğu yorumların, itirazların yerinde olmadığını ispat ediyoruz. Kendisi daha tarife girmedi. Kendi tarifini inşallah yarın yapacak. Şimdi ta bu yukarıya bağlıdır. Yukarıda biz demiştik ki, bu بُتَّمِنْدُ خُولِهَا kelimenin tarife girmesi lazım. Neden? لِنَّ بَحْتَكْ demiştik? Bundan dolayı da ve şundan dolayı da kelimenin tarihe girmesi gerekiyor. Böyle <gülüyor> yani bazı esma min Kur'an kelimelerinden bazı isimler ayet. Kur'an kelimelerinden bazı isimler isimdir ha kelimedir ya yani. Ne gibi? <gülüyor> bir kelimedir vaayet. Ve ayet. bazılarına göre. Harfler de ayettir. Nun. Sad. Görürüz ya onun gibi. Nahrul, kâf, sad ve nun gibi. Bazılarına göre bunlar hece harfi değildir. ha. Bazılarına göre bunlar ayettir. Ayettir derken hece harfinden de ayettir. Canım bunun kitabında hece harfi ifadesini kullanabilirsiniz. İbarede telaffuzda ise nun. Üç harf Nun, bang, nun bang. Kat, üç harf var, nun var. Kap, uçar var, kap var, enip var, tevar. Dolayısıyla o iyi tipanda ne diyorlar bunlara? Bunlar da işimdir, yani ahiretdir diyorlar. Şamal'da sabah biri, bir kutu bir fuk fuki kitaplarından bir bu sarahde beyan edin. Ve intane bir kevni ahfuruten münakaşetün. Bunların harf olman noktasında münakaşa olsa da bu böyle beyan ediliyor. Niye? Lianha لِاَنَّهَا وَاِنْكَانَتْ قُرُوْفَنْ فِي الْكِتَابَتِي Bunlara neden ayet dendi? Lianha çünkü bu harfler yani قَابْ نُنْ سَبْ وَاِنْكَانَتْ قُرُوْفَنْ Harf olsalar da fin kitabeti hece arka kitabetle hece arka olsalar da yazımda yani kitabet gibi yazımda اَسْمَاُنْ فِي الْعِبَارَةِ İbara yani telaffuzda bunlar nedirler? İsimdirler. Üç artın oluşuyor. Üç artın ne isim olur. Kemaat bu sabah bizi sahibi sahibinin açıklamış olduğu gibi. Ya istiyorum size çok daha okuyayım ama isterseniz burada kalayım çok da yormuyor şimdi. Ne kadar okuduk sizin Evet. Orada kalalım. Hem de son bölümü bir daha kısa bir özet yapmış olur. Yarınki derse öne gireriz. Bugün bu kadarla iftira edeceğiz inşallah. Ee, yarın da Allah nasip ederse fıkıhtan da zor bir vahit var. Beyb-i Fatih onun üzerinde de beybi konuşmamız gerekecek. Sağol olsun.